katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Kalebudur, seramik budur. Merhaba, Açık Mimarlık dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Ben Yelta Hakem. Nasılsın Yelta? İyiyim Yağmur, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Önemli bir konu konuşacağız bugün. Açık Mimarlık'ta sık sık Berlin'e bağlanıyoruz. Hem Berlin'den, hem Türkiye'den, hem Avrupa'dan özellikle konut sorunu, kira sorunu, kiracı hakları, barınma hakları bol bol program yaptık. Seninle sık sık programlar yaptık. İşte bu İspanya'daki özellikle turistlere kiralanan evlerle ilgili protestolardan bahsettik. Berlin'deki kira grevlerinden bahsettik. Evren New York'taki kiracı protestolarından bahsetti. Yine açık mimarlıkta Mekanda Adalet Derneği'ni konuk ettik ve özellikle Türkiye'deki yaşanabilir konut araştırmalarını, kiralık konut araştırmalarını konuştuk. Bunlara işaret ettik ve bu sıralarda da barınamıyoruz. Hareketi gündeme gelmiş oldu. Sen de zaten Berlin'de kiracı protestolarını takip ediyordun yakından ve bununla ilgili bir referandum oldu. Bununla ilgili konuşacağız, kaydınızı dinleyeceğiz bu programda. Değil, ben kısaca böyle bir gündem çerçevesini yaptıktan sonra neler oldu Berlin'de? Bir sana sorayım. Ben de Berlin'deki kayda geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yapayım. Dinleyicilerimiz zaten daha detaylı bilgiyi sonrasında dinleyecekler. Berlin'de geçtiğimiz ay aslında seçimlerle beraber bir de referandum gerçekleşti. Referandum Deutsche ve benzeri şirketlerin kamulaştırılması talebine için yapıldı. Bunlar Berlin'deki aslında büyük kiralama şirketleri, büyük gayrimenku şirketleri. Onların yani 3 bin dairenin üzerinde dairesi olan şirketlerin kamulaştırılması için bir kampanya yürütülüyor. Bu e, referandum kazanıldı bu arada, %59 ile kazanıldı. E, ben de bu konuyu Berlin'de yaşayan, insan hakları alanında çalışan ve e, bu kampanyanın aktiflerinden olan Yağmur Ekim Çay ile konuştum. E, Yağmur bize biraz durumu anlattı. Hatta şeyde konuştuk, şimdi tabii ki daha yeni koalisyon, süreçleri var hem Berlin hem Almanya genelinde. Belki bir buçuk iki ay sonra bir güncelleme programı daha yapıp Hı. hani neler oldu, konu nerede şu an diye onu da konuşuruz. Ve bununla beraber de işte Türkiye'deki hareketleri de yani nasıl benzerlikler var, neler oluyor diye onları gözden geçiririz. Diye. Evet çok güzel. Şimdi kayıtta zaten detaylı olarak dinleyeceğiz bu referandum süreçlerini, sonraki süreçleri de. Şunu da vurgulamakta fayda var. Eylül sonunda Almanya'da genel seçimlerle birlikte yapıldı bu referandum. Dolayısıyla siyasi gündemde yani daha ağırlıklı olan bu siyasi seçimler, genel seçimler olduğu için de referanduma bolca yer verememiş olduk aslında. Ve buna dikkat çekmek de çok önemli. O sırada Abbas'a, ...parkında polis şiddetine uğrarken... ...Türkiye'de, İstanbul'da öğrenciler... ...Berlin'de kiracılar... ...bu konutların kamulaştırılması için... ...referanduma gidiyorlardı. Bir yandan da... ...sen de mümkün Merve birkaç senedir... ...bu Almanya'da, Berlin'de özellikle ağırlıklı olan... ...protestoları konuşuyorduk. Hani Bununla ilgili de sıcak bir gündem vardı ki... ...bu kamuoyu baskılarının da bir... ...sonucu olarak bu referandumu görebiliriz. Şimdi bizim kayıt arşivinde bu söyleşiler var ama... ...söyleşiyi sizin dinlemeden önce... ...ben kısaca özetlemeni... Rica edebilir miyim, aşina olmayan dinleyiciler için? Berlin'de aslında yıllardır süre gelen bir kiracı hareketi var. Yani şehrin 85'i zaten kiracı, ev sahibi olma oranı çok yüksek değil. Özellikle bazı mahallelerde bu örgütlenmeler daha kuvvetli. Hem bu kamulaştırma süreci, hem başka başka kampanyalar, işte daha önce konuştuğumuz bu kiraların düşürülmesi, kira ne deniyor, ona ortak Ortalama kira bedelinin e, tüm mahalleler için netleştirilmesi ki bunu daha önce konuşmuştuk işte bir kanun çıkmıştı e, Berlin genelinde ama sonra bu kanunun e, iptal edildi ve kiralar tekrar yükseldi. Bu aslında süre gelen bir e, mücadele alanı e, ve daha önce de işte şehirde bu sene de oldu bu kira hakları için e, yürüyüşler gerçekleştirildi. İşte, e, Halen de devam eden süreçler var. Benim kendi kişisel görüşüm bunun en büyük sebeplerinden biri bir anlamda da e, Berlin'in gittikçe böyle daha bir startup kenti olması ve Avrupa Birliği içerisindeki, e, Avrupa'nın içerisindeki e, ucuz şehirlerden ya yani görece ucuz şehirlerden biri olarak devam etmesi bunun en büyük sebeplerinden biri. Çünkü yeni gelen e, şirketler ve onların şehri daha fazla soyulaştırması ya da soyulaştırmasından öte kapital haline getirmesi bu ayrımları daha belirgin kılıyor. E, ve e, tabii ki de şehirde bir yandan bir konut problemi de çok yüksek var. Yeni konutların yapılması da gerekiyor ama bu piyasanın regüle edilmesi, düzenlenmesi için de böyle kamulaştırma hareketlerinin çok fazla önemi var. Evet çok teşekkürler bu kısaca süremizde arka planında aktardığın için. Şimdi yağmurlu olan söyleşini dinleyelim. Böylece Berlin'den de seslere yer vermiş olalım neler gerçekleşti bu süreçte. Çok teşekkürler hem kaydı aldığın için hem Yağmur'a da çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık emeğinize sağlık diyeyim. Teşekkürler. Herkese merhabalar Açık Mimari Programı'na hoş geldiniz. Ben Yer Talkem. Uzun süredir Berlin'den bir kayıt paylaşmıyordum o yüzden tekrar aranızdayım. Evet. Bugün Berlin kentindeki kentsel aktivizm meselelerini ve şehirdeki konut hakları konusunda olan gelişmeleri konuşacağız. Yanımda Berlin'de yaşayan, insan hakları konusunda çalışan, insan hakları alanında <gülüyor> çalışan arkadaşım Yağmur Hekim Çay var. Kendisi Deutsche Welle'nin ve benzeri şirketlerinin kamulaştırılması kampanyasında aktivist olarak yer alıyor. Aslında Berlin'deki konut probleminden, kentsel hareketlerden daha önce programcımız Yağmur Yıldırım ile bolca <gülüyor> bahsetmiştik. Bununla beraber de bugün özellikle geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen referandum Berlin'deki referandum sonrası ve bununla paralel Türkiye'deki Barınamıyoruz Hareketi'nin de etkisiyle biraz Berlin'de neler oluyor, bu hareketlerin nasıl açılımları var, neler yapıyorlar onları konuşmak istedik. Hoş geldin Yağmur. Hoş bulduk, geldin. Teşekkürler. Ya öncelikle aslında Berlin'in tabii ki bu geçmişini biliyoruz dinleyicilerimiz de bunun farkları ama ben yine de senden bu sizin şu an yürüttüğünüz kampanyanın biraz geçmişinin nereye bağlandığı neler yaptığınızı dinlemek isterim hı hı. Berlin'de aslında kiracı hareketi bilinci çok yüksek olan bir şehir yani baktığımızda Berlin genelinde küçük küçük mahallelerde küçük küçük kiracı oluşumlarını görebiliyoruz ki Berlin'de işte e, işgal hareketleri, işte ev işgalleri vs. çok tarihi olan şeyler baktığımızda 1800'lere kadar giden bir tarih var. O yüzden e, aslında Berlin yani böyle bir kampanya başlatmak için en ideal şehirlerden birisi belki de. Çünkü çok fazla bir dayanışma içerisinde olan kiracı hareketleri var mahallelerde. E, bir kamulaştırma referandumun yapılması de ilk olarak 2017 yılında çıktı. Yine bir mahalle oluşumu olan Kotiyanco e, Kroisberg işte, aktif olan bir oluşum. Onlar tarafından ilk olarak çıkıyor bu fikir. Ee, Deutsche kamulaştırması. kamulaştırılması. Deutsche Bahn'da özellikle göçmen ağırlıklı mahallelerde 2000'li yılların başında devletten e, apartmanları satın alarak, e, işte binaları satın alarak birçok aslında göçmeni e, zor durumda bırakmış, evsiz bırakmış e, bir şirket. Şu anda da bugün berinde geldiğimiz noktaya baktığımızda binlerce e, binaya sahip olan ve kiraların işte, sürekli artması sebep olan ee, bir şirket. İlk olarak kotiyan Co. dediğimiz, işte Kreuzberg'de çalışan, aktif olarak çalışan kiracı oluşumundan çıktı bu fikir. Ee, bundan sonraki süreçte 2017 yılında ilk olarak imza toplandı. Bern'de bir e, konunun işte Berne eyaletinde, çünkü eyalet içerisinde olan bir referandumdu. Ee, referanduma sunulabilmesi için üç aşamalı bir süreç var. İlk olarak bu e, işte imzalar toplandı 2017 yılında. Ondan sonra devletin bunun bir inceleme süreci oldu. O inceleme süresi sonrasında tekrar e, referanduma sunulabilmesi için tekrar bir e, imza toplanması gerekiyordu. Bu da e, geçtiğimiz Şubat ayında başladı bu süreç. E, 250 bin imza toplanması gerekiyor. Yanlış söylemiyorsam... E, ve 343 bin imza topladık. Bu da şu ana kadar aslında Berlin'de toplanmış olan bir rekor, ee, bildiğim kadarıyla Almanya genelinde de bir rekor. Ee, Şubatla Mayıs arasında topladık 2021 yılı, yani bu yıl içerisinde toplandı. Ee, ve bu e, Ağustos, pardon, bu Eylül ayında da 26 Eylül'de de genel seçimler ve Berlin yerel seçimleriyle birlikte referandumumuz e, halka sunulmuş oldu, öyle diyeyim. <gülüyor> Peki bu hareketin aslında şöyle biraz da basit sorular da soracağım anlaşılması <gülüyor> için. Kamulaştırma tam olarak ne demek? Yani bu Doğu Çabon'un kamulaştırılınca devlete dair olunca kiralar düşecek. Ama diğer şekillen yani bunun toplumda ve kentte yansımasında ne hedefliyorsunuz? Hı hı. Ee, şöyle aslında kamulaştırma şu demek. Aslında kampanyamızda Doğu Çabon benzer benzeri şirketlerin kamulaştırılması... Bunun yasal açıklaması şöyle. Bizim belli bir talebimiz var. E, talebimiz de şu. 3000'den fazla e, eve sahip olan, binaya sahip olan, pardon daireye sahip olan e, şirketlerin ellerindeki e, evlerin alınması değil. Bunun kamulaştırılması, devlete aktırılması istiyoruz. Çünkü e, bir şirketin 3000'den fazla daireyi elinde tutması demek e, o şirkete... E, Fiyat, kiralarımız üstünden e, kar yapabilmesi için büyük bir alan tanımak demek. Yani biz hani şey demiyoruz, tüm işte şirketler, tüm şirketlerin elindeki ya da işte tüm e, ev sahiplerinin elindeki evler direkt devlete verirsin, her şey işte devlete ait olsun. Böyle bir talebimiz yok ama biz bu işte şirketlerin manipüle edebildikleri, kiralarımızı manipüle edebildikleri, kiralarımız üstünden kendilerine kar sağlayabildikleri bu e, alanı yok etmek istiyoruz. Bunun içinde yaptığımız araştırmalar sonucu 3000 gibi bir sınırla geldik. E, bu da sadece Deutsche Bahn şirketi, değil, Vonau, Jakarius gibi e, daha farklı işte büyük şirketlerde de etkileyecek bir durum. E, yani bizim beklediğimiz şey tabii ki de bundan sonra kiranın üstünden kar yapılmaması. E, çünkü yaşam yani barınma hakkı en doğal hak. E, herkesin o, sahip olması gereken bir hak. Ve bunun üstünden kar yapılamaz. Aslında en temel ee, talebimiz de bu ee, ve bizim yaptığımız araştırmalarda şunu gösteriyor. Ortalama bir doycebon kiracısı mesela e, ayda 177 bin, e, pardon hı hı. 177 euro kadar e, fazla kira ödüyor ve bu e, kiranın sebebi yani bu fazla kira tamamen sadece o şirketlere kar olarak gidiyor. Yani bunu söyleyebilirim. Tabii, bunun bir de yani etkisi son dönemde Berlin e olan nasıl diyeyim göçün sebebi ama bu göç tabi ki biraz daha şey şirketlerin ve Berlin bir startup merkezi haline gelmesinden ötürü şehrin tamamının böyle bir kapitale dönüşmesi gibi bir durum var yani sadece göç diyemeyiz bence tabi ki de e, ben çok fazla göç alan bir şehir oldu herkesin taşınmak istediği bir şehir oldu işte çok büyük şirketler zalandı Amazon işte şu an Tesla mesela Berlin yakında taşınıyor <gülüyor> e, tabii ki insanlar Berlin'e gelmek istiyorlar bu çok normal bir şey ee, ama yani şu anda bu kira, krizi, kira e, krizinden etkilenen insanlar zaten yıllardır o evlerde yaşayan insanlar. Yani yeni insanların gelmesi evet. bir şey değiştirmiyor. Şu an işte kamulaştırmasını istediğimiz bina e, daire sayısı 200 bin. Yani bu yarım milyondan fazla insanın, belki bir milyona yakın insanın e, aslında ödemesi gerektiğinden, gerektiğinden daha fazla kira ödediği anlamına geliyor ki Berlin'de şöyle bir sistem var, sen de iyi biliyorsundur. E, mahallelerin bir kira ortalaması var. Evet. Ve bu kira ortalamanın işte mid price bremsi deniyor şu anda bu ortalamanın üstüne e, çıkamıyorsun normalde bir yere kira verirken <gülüyor> e, ama bu şirketler sayesinde aynı kağıt üzerine <gülüyor> tam olarak öyle olmuyor bu şirketler tabii ki de her şeyin yolu bildiği için yani kademeli olarak da kiraların Berlin'de son işte 10 yılda iki katına çıkmasına karar ver şey sebebiyet verdi Böyle bir düşüş zaten Berlin genelinde kira düşüşüne de sebep olacak. Ama biz zaten bir yandan şunu da talep ediyoruz. Tabii ki de inşaat inşa edilmeye devam edilmeli Berlin'de. Ama sadece inşa etmek, işte liberal partileri mesela veya çoğu partimize karşı söylediği şey inşa etmeliyiz. İşte kamulaşma bir çözüm değil. Hayır değil, inşa etmek bir çözüm değil. Şu an baktığımızda önümüzdeki 10 yıl içerisinde sürekli inşa edilmesi gerekiyor. İşte binalar yapılması gerekiyor ki biz Berlin'deki... E, bu işte şey ev açığını kapatabilelim. Zaten böyle bir hı hı. problem var bunu biliyoruz ama bu tek bir çözüm değil ve kısa süre bir çözüm değil. Şu anda biz çok ciddi bir kira, kira krizinden bahsediyoruz Berlin'de ve birçok insan mahallelerinin evlerinden çıkmak zorunda kalıyor. E de inşa edilen yeni binalarda öyle uygun kiralara değil yeni bina olduğu için bambaşka kiralardan evet. çıkıyor. Yani bizim şu an olduğumuz Cross Park'ta bile yeni binalar etrafta var ve hepsinin kirası Ateş pahası. Evet yani şey onların gibi. o ateş pahası kiraları koyabilmesini tabii ki de şirketler e, yollarını biliyorlar. Yani ben arkadaşlarımdan çok görüyorum. E, çünkü ben de işte her şey Türkiye'deki gibi değil tam olarak e, bir yere bir kirayı verebilmek için belli işte standartlara uyması gerekiyor. İşte hı hı. pahalılığını açıklayabilme için belli standartlar olması lazım. Ve bu şirketler zaten e, bunların böyle en ince detaylarını biliyorlar senin kiranı pahalaştırmak için. Tabii bununla beraber bir de e, aslında Berlin'de kiracı hakları da kanun tarafından korunan bir seviyede. Yani kiracılığının aslında oldukça hakları var. Ben ilk defa Bern'e geldiğim bir kiracılar dayanışması derneğinin ne olduğunu, işte o mid-ferahin evet. kiracılardan ne olduğunu burada fark ettim. Çünkü bu aslında biraz da toplumun içerisinde yani en son hatırladığım kadarıyla Berlin'in %85'i kiracıydı. Bu tabii bizim Türkiye'ye göre evet. karşılaştırdığımızda çok farklı bir yaşam pratiği. Evet. Yani burada bir işte ev alayım, ev sahibi olayım, çocuklarıma bir ev bırakayım gibi bir şey yok, anlayış yok. Ee, bu da zaten gördüğümüz gibi şirketlerin yani elinde olan bir alan. <gülüyor> ev sahibi olmak. Ee, evet aslında kiracı bilinci çok yüksek olan bir şehir ama bu tabii ki de yani bizim kampanyamız öncesinde de gelen belli hareketlerin getirdiği bir yer çok fazla dediğim gibi kiracı bilincinin yüksek olduğu bir şehir Berlin. Ki şu an bizim rüparandumda aldığımız sonuçta bunu gösteriyor ne kadar önemli olduğunu. Ben bir ara böyle takip etmek için işte bazı gruplara üyeydim. Bir tanesi Berlin Properties Grup işte Berlin'deki <gülüyor> nasıl mülk, mülkiyet, gayrimenkul bir grubu gibi bir şey. Orada böyle daha işte ekspatlar şehre yeni varmış o teknolojik <gülüyor> ekspatlar şehre işte ev alalım, şurada ev alsak, burada mı ev alsak diye o tartışmaları yaparken onları okuyordum. Sonra bu... <gülüyor> e işte bu kira düzenlemesi iptal olduktan sonra mesela orada böyle bir birisi şey yazdı işte R.I.P. meet'imde gelişti ve yani kira düzenlemesi huzur içinde uyusun kimsinden bir şey yazdı <gülüyor> ve orada bir tartışma dönmeye başladı böyle hani orada tabii ki bir e, nasıl diyeyim bir çatışmalı bir durum oldu Hı -hı. ben o gruptan atıldım <gülüyor> <gülüyor> beni yolladılar artık takip <gülüyor> <Sol> et <tipiklerini> <gülüyor> sokmuşsun <gülüyor> artık o grupta yer alamıyorum <gülüyor> içerisinde. Ama evet ya yani şehirde böyle şeyi de anlıyorum tabii. Yani öyle bir kültürden yine öyle bir sosyal kültürden gelen insanlara değişik gelen bir durum var gerçekten. Çünkü hani kiracılık aslında buradaki hayatın normali gibi bir evet, şey. Evet. Yani bize, evet bize şey gibi bir anlayış var. üç şey, artı bir bahçeli bir ev alayım çocuklarıma da onu bırakayım gibi. Ama burada böyle bir şey yok. Çünkü e, sanırım o yani çok böyle filozofik bir yerden gelmek istemiyorum ama Türkiye'deki böyle maddiyatçı bir ya da işte mülk böyle demeyeyim işte bir mülk sahibi olayım mal sahibi olayım falan gibi bir anlaşım benimle zaten hiçbir zaman yok yani insanlar zaten böyle maddi şeyler çok önem vermiyorlar genel olarak Almanya'da genel olarak böyle bir şey ben de gözlemlemedim açıkçası. Bir tek abi başta işte zaten getirisi de yok şu anda <gülüyor> evet. ömür içerisinden alabildiğin kira ve şeyin içerisinde evet, bir böyle kârı bir... etmiyorsun aslında ev aldığında <gülüyor> ya da yani faiz falan zaten yok oluyor için. O yüzden zaten her komik olan da bu hani geçtiğimiz 10 yılda baktığımızda hiçbir şeyin fiyatı aslında değişmiş değil neredeyse Berlin'de. Ee, gelirin artmış değil. İşte domates pahalanmış değil. <gülüyor> Ama kiralar iki katına artmış durumda. Tabii. Bu nasıl olabilir yani? Şu an bir oda bulmak bile çok zor. Özellikle yeni gelen öğrenciler için vesaire Evet. Sen de iyi biliyorsun. Ben i̇lk yanımda Berlin'e e işte 200-300 euro arası oda bulunuyordu. Ee, ne bileyim güzel semtlerde kalabiliyordun. Ben şu an yine çok ucuz bir kira veriyorum. O noktada şanslıyım ama e, şu an böyle işte 600 euro falan olmuş piyasanın standartı oda evet. için. Korkunç yani. Korkunç çok korkunç. şekilde yükseliyor. Ee, biraz da kampanya dair sorular soracağım. Çünkü evet. kampanya böyle gayet <gülüyor> renkli ve şey gözüküyordu aslında... E, benim kampanya ile ilk bulduğum galiba Mart'taki imza toplama olabilir çünkü Hı -hı. sokaklarda işte mor sarı yelekli evet. <gülüyor> arkadaşlarınız herkes imza <gülüyor> topluyordu özellikle bizim mahallede çok görüyordum yani... çok güzel evet ee, neler yaptınız <gülüyor> <gülüyor> ya evet çok ilginiz şu an e, 1 milyon kişi bize evet oy verdi yüzde 59.1 gibi bir ee, şeyimiz var, sonucumuz var. <gülüyor> bu yani bu kadar e, sol bir yerden taleple gelen bir oluşum için aslında e, harika bir başarı. Yani gerçekten çok harika bir başarı. Onu düşünüyorum ben de. Yani biz neyi farklı yaptık. Sanırım e, genel olarak e, böyle bir identity duygusu oluştu. Kimlik duygusu <gülüyor> oluştu bu hareket. Siz mor sarı yeleklerimiz var. Zaten bu harika renkleri. Yani her gün böyle giyip çıkmak istiyorum <gülüyor> sokağa yani çok genç bir grubuz. bir yandan Berlin'in tüm mahallelerinde aktifiz şu anda. Berlin'deki tüm semtlerde semt oluşumları diyoruz Hı -hı. biz buna. Tüm semtlerde oluşumlarımız var ve işte bu oluşumlar gruplar gibi takım diyoruz bize adursanız. Semt takımları diyelim ha Türkçe olarak böyle diyelim. Semt takımlarımız Hı -hı. her hafta buluşuyorlar. kendi semtlerinde ne yapabileceklerini konuşuyorlar. Bunun üstüne genel bir işte kampanya genelinde bir karar mekanizmamız var. E, bence kampanya olarak en iyi yaptığımız şey e, bir hiyerarşi kavramı asla yok. Herkes istediği yerde istediği şeyi yapabilir. Yani ben işte mesela sosyal medyasını yapıyorum kampanyanın. E, bir yandan hani bir gün şeyde bir fikirle geldim. Ben işte Türkçe reklam filmi yapmak istiyorum. Herkes okey dedi. Çünkü e, yani herkesin her fikrin gerçekleştirebileceği bir kampanya ortamı oluştu bir yanda. Ee, ve kimin aklına ne geldiyse herkes onu ortaya koyabiliyen yani böyle şey olmadı. Ya bu da olur mu falan gibi bir şey olmadı çünkü her, hepimiz aktivistiz hani hepimiz işte işimizin yanında bunu yapıyoruz ve inanılmaz bir saygı ortam oluştu. Ee, Şimdi işte mesela cheerleading grubumuz var işte bir e, 10 tane işte gay erkeğin e, dans ettiği. Yani <gülüyor> tanıdık <arkadaşlar. gülüyor> yani Mesela onlar bir gün işte biz cheerleading yapmak istiyoruz, i̇şte hani dans etmek istiyoruz, sloganları söyleyip dans etmek istiyoruz dediler ki mesela de sormadılar çünkü böyle bir şeyimiz yok ee, ve bunu yapan mesela o kadar hani ilk başta ben biraz açıkçası şeydim ya yani, hani ne alakası var falan ee, o kadar çok ilgi topladık ki tüm basın sürekli bizim mesela işte dans eden <gülüyor> e, etekli tatlış, işte sarı mor şeyle kıyafetli e, aktivistlerimizi mesela paylaşıyor e, yani bence örnek alınabilecek nokta, şu an dünyanın birçok yerinden bize yazıyorlar, nasıl çalıştınız vesaire. En önemli şey bence mahalle oluşumlarıydı. Bunu tabii ki de öncesinde Berlin'de dediğim gibi mahallelerde kiracı işte oluşumların olması vesaire etkisi de var. Ama bu işte mahallelerde örgütlenmek bize şey imkanı sundu. Tüm Berlin'de çalışabilme, yani Berlin'in en unutulmuş köşelerinde, Nazilerin yaşadığı köşelerinde bile çalışabilme imkanı sundu. Bir yandan da hiç daha önce politize olmamış, politik aktif olmamış Sadece kiracı olan, sadece kirasının artmasından rahatsız olan herhangi bir amca veya 16-17 yaşındaki genç bir arkadaşımızın da e, siyasi bir alana girmesine de sebebiyet vardı. Benim için de böyle diyebilirim aslında. Aslında şeyden de belki bahsetmek lazım. Bu aldığınız bir milyondan fazla oy Berlin'de yaşayan, Alman vatandaşlığı taşıyan evet. bireylerin oyu. Evet. Yani böyle de bir <gülüyor> skandal. Bu zaten Alman e, genel olarak hukuk sisteminin skandalı. Ben işte 6 senedir sen de aynı şey. Sen artık aynı şekilde değil. <gülüyor> <Artık geçtim ama. gülüyor> Senden geçti pardon. <gülüyor> e, Alman arkadaşlarımız yanlış anlıyorsun <gülüyor> ama e, yani skandal tabii ki de. Ben işte 7 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Benim o kullanma hakkım yok. Çünkü e, işte Alman anayasası işte şey diyor bize. Sadece Alman vatandaşları referandumla oy kullanabilir diyor. AB vatandaşları da Hayır, AB vatandaşları kullanamıyor. Olarak, Çünkü şey, anayasal bir süreci etkilediği için sanırım açıklandırmaları Hı -hı. bu. AB vatandaşları yerel seçimlerde oy kullanabiliyorlar. Ben onda da kullanamıyorum. Kesinlikle skandal. Ama 3 yıldır Berlin'de yaşayan bir Alman vatandaşı, pardon 3 aydır Berlin'de yaşayan bir Alman vatandaşı mesela bizim işte Referandumu oy verebilirken, ben 6 yıldır yaşayıp her şeye hakim olma rağmen ben veremiyorum. Bu da ama bizim kampanyada çok fazla dile getirdiğimiz bir şeydi ve kampanyamıza çok çok fazla göçmen çalışıyor. Değişik işte farklı şey çalışma gruplarımız Hı -hı. var. Mesela göçmenlerin işte çalıştığı yine onlarca farklı grup var. Ama bir tanesi de mesela özellikle kampanyada aktif olarak bir yandan da bunu savunduk. Yani biz göçmenlerin oy kullanabilmesini Hı -hı. istiyoruz çünkü. Kira krizinden aslında en çok da göçmenler etkileniyor. Evet, Bir de aslında bu hani Almanya'da çok önemli işte yaşam merkezi mi yaşam hı hı. gibi bir şey. Hani bu vatandaşlar için işlerken aslında 7-8 senedir burada yaşayanlar, daha uzun sürede burada yaşayan insanlar bu konuda bir şey söyleyememesi üzücü. Yani dediğimiz skandal. Evet, kesinlikle skandal. Yani genel olarak zaten araştırmalar da var mesela ee, işte Almanca işte Hans ne bileyim York falan gibi bir isimle ev başvurusu yaptı. Bir de işte Ahmet Yıldız olarak ev başvurusu yaptığında e, Ahmet'e hiçbir zaman ev verilmezken kiracı olması imkanı verilmezken işte ne bileyim Hans tüm evlere sahip olabiliyor. Daha az geliri olmasına rağmen. Ee, aslında göçmenler okunabilseydi şu an referandumda daha doğrusu göçmen de demeyeyim ama vatandaşı olmayan insanlar okulunabilseydi bu e, çok çok daha fazla bir oy alacağımızı düşünüyorum. Yani. Belki bir buçuk, iki milyon olacaktı bu. Çünkü Berlin'de, e, Berlin 3'te biri oy kullanamıyor. Ha, bunu söyleyeyim. Bu çok büyük bir rakam. Evet. <gülüyor> Geçenlerde yine öyle bir forumda şöyle bir post gördüm. Bir Suriyeli bir çift. Biri doktor, biri avukat. Böyle hani e, ve Berlin'de ev almaya çalışıyorlarmış. 7 <gülüyor> um, tane ev görüşmesinin son aşamasına gelip alamamışlar. Hmm. Ve şeyi soruyordu böyle biraz hani sizce bu benim Suriyeli olmandan mı kaynaklanıyor? <gülüyor> Yoksa hani ev problemi gerçekten var mı? diye. <gülüyor> yani, her ikisi de. Her ikisi de <gülüyor> ama e, yani bu böyle bayağı artık yüzlerce akademik şeyden hmm. araştırmadan gazetecilerin araştırmadan kanıtlanmış bir şey. E, tamamen ırkçı bir zaten emlak piyasası var. Yani bu şirketlerde bu durumun Kolaylaştırmıyorlar tabii ki de Doçavun daha önce bu konuda mesela e, dava edildi iki sene önce Türkçe ismi sahip olan bir işte erkeğe ev vermediği için ve tamamen saç onun yerine başka birine oy vermişler ve tamamen sadece ürkçü bir yerden gelen bir şey. Evet, aslında kamu böyle e, güzel şeyler de sonuç verecek. <gülüyor> ben peki şu an kamusal e, konuklar var mı? Evet Hala var. Aslında. Var hatta. E, ara sıra devlet bazı binaları kamulaştırıyor tekrar bu biz taleple gel bizim talebimiz var 240 bin dairenin kamulaşması istiyoruz ama e, özellikle bizim kampanyamızın böyle küçülmeye başladığı döneminde pardon <gülüyor> e, bizim kampanyamızın özellikle böyle artık medyada çok fazla yer almaya başladığı süreden beri. Berlin eyaleti çok fazla evli. zaten kendiliğinden kamulaştırmaya başladı bile. Ee, ne kadar daire oldu bilmiyorum yaklaşık 10 e yakın bir daireyi zaten kendiliğinden biz istem yani bizim kampanyamız daha geçmeden e, kamulaştırmaya başladılar ama şu an zaten devlete ait dairelerde var. Ama sayısı çok az çünkü dediğim gibi Berlin fakir bir şehir. 2000'leri yılların başında sosyal demokratlar sağ olsunlar e daireleri birazcık para kazanabilmek adına böyle ucuza ucuza şirketlere satmışlar. O yüzden 2000'lerin başına göre çok daha az kamuya ait daire sayısı. Ama yine de var. Yavaş yavaş sona geliyoruz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ona da kaç dakikamız kalmış diye kontrol ediyordum. Yağmur yani ya teşekkür ederim. Bunları paylaştığın için. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Ben genel olarak aslında bu hareketin başka hareketler için ilham verici olacağını Düşünüyorum. Özellikle o mahalleler bazında örgütlenmek gerçekten önemli. Belki senin de son olarak söylemek istediğim birkaç şey varsa. Evet ben buradan barınamayanlara selam söylemek istiyorum. <gülüyor> Doğu Çabuğ'un Kamulaşlılması Hareketi'nden. Kesinlikle harika bir şey yapıyorlar ve örgütlenme alanında da evet bunu bence Türkiye'de de uygulayabileceğimiz patiye dökebileceğimiz düşünüyorum. Yani mahallelerde kendi mahallelerimizde sahip çıkma fikri. mahallemizi şirketlere e, kaptırmama fikri aslında daha aktif olarak uygulanabilir. Genel olarak kamulaştırma fikri aslında e, modası geçmiş bir tabir değil. Hala yapılabilir. Özellikle neoliberal bir çağda aslında çok da değer kazanan bir şey. E, yani sanırım bunu söyleyebilirim. Şu anda Türkiye'de çok büyük bir kiracı, yani kira krizi var. Özellikle öğrenci için çok zor. Yani e, ya örgütlenelim böyle diyeyim. <gülüyor> Teşekkürler. Yani İstanbul tabii ki mahalle, yani kimi mahallelerde örgütlenip belli mücadelelerinin geçmişte verildiği böyle tarla başı olsun, evet. e, sulukla olsun, ama büyük şehirlerde kentsel mücadele zaten hiçbir zaman bitmeyecek. Evet gibi. kesinlikle. Şu anda da yani daha da önem kazandığı bir dönemdeyiz. Yani özellikle barınma hakkı gibi çok temel bir hakkı savunmak sadece böyle kapitalizm karşı mücadele değil. Yani bir insan hakları mücadelesi diyebiliriz. Tekrar çok teşekkürler. Bu adilce barınabildiği geleceklere deyip herkese iyi günler. İyi günler. Açık Mimarlık <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayan ve sunan Yağmur Yıldırım. Katkılarından dolayı Kalebudur'a teşekkür ederiz. Kalebudur, seramik budur.